Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Aleyha Resulullah ve Ba'd ders-ü salise aşara, 13. ders Bu derste geçen dersin devamı nitelinde Muzari fiilin çekimi var Müfred, Müzekker, Gaib, Hamidun, Yezhebu Cem, Müzekker, Gaib, Hamidun Ve Ali'ün ve Haşim'ün Yezhebune Bir de tabloyu almadığı bunun Müsenna'sı var biliyorsunuz. Müsenna, Müzekker, Yaz Hebani, Mesela Hamidun ve Aliyun Hebani, Cemisi, Yezhebune Bunu biz gene ezberlediğimiz düzende Müfred, Müsenna, Cem Şeklinde söyleyelim. Siz öyle e, okuyun inşallah haftaya Bir dakika dersimiz okurken. Müfred müennes gaibe aminetu tezhebu Müsenna müennes gaybe aminetu ve meryemu tezhebani Cem müennes ve gaibe aminetu ve meryemu ve zeynebu yezhebne Müfret müzekker muhatab ente tezhebu Müsenna müzekker muhatab Entuma tezhebani, cem müzekker muhatap entum tezhebune. Müfred müennes muhataba enti tezhebine. Müsenna müennes muhataba entuma tezhebani, cem müennes muhataba entune tezhebne. Müfret müzekker ve müennes için ortak, mütekellim ene bu? müsenna ve cem müzekke ve müennes için ortak mütekellim nahnu nezheba temarinu alıştırmalar ekmilil cümelel atiyete bi vadil fiili zehebe til mudari bade isnadihi ile damirinin münasibi Zehebe fiilini Münasip Zamire isnat ettikten sonra Muzariyi de Koyarak gelen cümleleri Tamamla Muzari içerisinde Koymakla boşluğa gelen cümleyi tamamla Cümleleri Fi saatin ilel camiatı Ya Aişe Ya Aişe'den dolayı Uygun sigayı buraya koyacağız ne koyacağız? Zehebe fiilinin müzariyesini. Tezhebi. Tezhebine. Sen bayan şahıs dedik. Müfred müennes muhataba sigası olacak. Fiyeyi saatin tezhebine ilahir ya ayşetu. Et tullabu ilel mel'a bibadet dersi et tullab'dan dolayı buna ne diyoruz? Cem, müzekker, ghaib siga. Yezhebune. Ene, malum onu geçelim. Bir tane de şey dördüncü yapalım. Ene, söyleyeyim mi başlamışken? İle suğu yemel cumuati tifkat. Ene'den dolayı, Mesela. ezhebu, ne <gülüyor> ezhebu ile suğu yemel cumuati tifkat. <gülüyor> Yarham kelam. Meta li ziyaret il ya ihvanu ikvan dolayı. Bu Tazhabune. Nam. Ya ihvan, erkek şahıslar. Siz ey kardeşlerim. Dolayısıyla muhatap... <gülüyor> muhatap cem olarak tezhebüne. Anlaşıldı herhalde, diğerlerini düşünmeniz için geçelim. Ben mani alanı vereyim, yeni kelime var mı yok? Ona bakalım. Ümmi ilal müsteşfaa külle yevmin li enneha meridatün e ilal mektebeti külle mesain ya benâti Lime ile ilal metari meana ya Abbasu, Abbas, Abbas benle beraber havalandı ni için gitmiyorsun. Nahnu ile camiyatı bir seyahatil ücreti seyahatin ücreti taksi tamam. ücretler ücretli taksi ücretli araba. Ebi ile mesnai saatil aşırıti babam saat onda fabrikaya gider gidiyor. İhvati ilel medreseti bil hafileti. Kız kardeşlerim okula otobüsle giderler. Bu doğrudur dediğiniz şey. İhvati. Evet. Es-sani ek milil atiyete bi vad-ı fiilin <gülüyor> mudari'in münasibin fil fragi. Boşluğa münasip muzari bir fiili koymakla gelen cümleler tamamla. Burada da zehebe fiiline bağımlı olmaksızın cümleyi tamamlayacak en uygun fiil neyse ve hangisi uygunsa onu seçip o boşluğa koyarak cümleyi tamamlayacağız. Örneğin birinci cümle E. Lugatel arabiyyete ya. Uh, değil mi sizde? Seyyidi. Şey, şey Seyyid'de buluştuk en sonunda. Ye, ye, ye. Şimdiye kadar benim kitabımdaki de hepsi de uhdi yazıyordu. Seyyidi mi oluyor? Seyyidi. Seyyidi. Ey hanımefendi, ey hanımım, hanımefendi falan manası. Yani Eş manası neydi de hanımefendi var ya bayın. Bayan. Bayan. Ey bayan Seyyidi. O maalesef. Seyyideti. Seyyidi müzekker için, Seyyideti müennes için. Seyyidi mi sizde? Şey, müzekker şeyde. yani. O zaman ey erkek şahıs efendim. Ey bayım mesela. Hmm. Ey bayım. Efendim. Ey efendim her. Şedde var ona soracağız bunu yeneriz. Seyyidi. Seyyidi. Şedde varsa ye'de vardır birinci ye'de. İkinci ye'de. ye'de var. İkinci ye'de. Sonda. Yani. Kaymış o zaman. Birinci ye'dedir o. Dal'de değil, yeğede şedde olur. O Kay <gülüyor> Yok, <gülüyor> mümennestlik t'si olur. Yok, Erkek şahat için mi olur? Kay Yok, kaymış. Birinci yeğede olacak. Birinci y i̇kinci yeğede değil, birinci yeğede olacak. Seyyidun. Se se Kelimenin ha. aslı seyyidun. Üte kelime yazsamız var, seyyidi. Bu erkekler için mi olur? Ha, yani? erkek se -yi. Se -yi evet, erkek seyyid. Evet ey bayım veya ey efendim e, Arapça dilini biliyor musun etarifu et etarifu et et lugatul arabiyete müzekker müfret müzekker muhatap sıgası nahnu Küratel kademi külleme sain bunu bu anlaşılıyor ene ve nahnu zaten çok kolay hemen akla gelir efi mehaci il jamiati ya ihvanu ya ihvan Ne dedik? Camiye, üniversitenin Pansiyonlarında mı Ey kardeşlerim? Teskunune Cem Cem ya, şey, muhatap oluyor, ya. Muhatapsın. <gülüyor> Sen gayebe gittin <gülüyor> <Evet. gülüyor> Teskunune ya ihvan Evet Bu nokta İstanmi yazında çok şey değişti He? Bir nokta diyorum İslam dünyasında çok şey alt üst etmiş, değiştirmiş. Evet. Ve İslam özellikle Ali radıyallahu anh döneminde bu noktalamalar başlamış. Ondan önce noktalama yok. Nokta Bırak hareketi noktalama da yok. Bu şeye yazılan mektupta siz bugünler mi Hazreti Mısır'dan Mısır valisinden memnun olmayan halkın Hazreti Osman'ın Hazreti Osman'ın oraya işte gelen adamları Hı. gelen adamları karşılayın o ölsır kademine faktüluhum onları karşılayanlar öldürüm diye şey yazdı. yazdılar. Mektubu Osman radiyallahu anh'ın gönderdiği mektubu değiştiriyorlar. İşte yani oradaki bir noktayı faktbelehum karşılayın. Arapçası hmm. tam bilemiyorum da yazı, yazı olarak orada faktbelehum yazmış yani imzalatırken öyle imzalatmış hmm. noktayı b'ye de de teak. <gateluhum. gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte o, atıncı, attığı zaman Yani bu şekilde mi bilmiyorum da Bu mümkün yani o noktalamayı Bir tarafa kaydırsam mana değişir <gülüyor> Tarihte mi? böyle mi yaptılar onu bilmiyorum Mektubu değiştirdiler de Bu şekilde bir değişiklik mi başka bir değişiklik mi Onu bilmiyorum yani mektubu komple mi değiştirdiler Çünkü mühür çalınmıştı O dönemde yani Harf veya noktalama değişikliği Değil de sanki mektup komple değişmiş gibi Al, Hatırlıyorum ben çünkü Osman Radyalama'nın elindeki o Mektupların mühürlediği mühür kaybolmuştu. Dolayısıyla mektubun komplesi değişmiş olabilir. Bir tek kelimeyle o mana diye, şey, o kadar yanlış anlaşılmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu mektup yazdı. Neticede. Ya e, bu radiyallahu anh'ın da o dönemde sürüldü falan. O dönemde? Sürgüne göre gönderilmiş mi var? He. <gülüyor> aynı dönemde değil mi? Hazreti Osman radiyallahu anh'ın o Osman döneminde de herhalde evet. Kim mühür kaybolmuş? O mühürden dolayı? Yok mühürle alakası yok onunla. Yok mu? Başka şeyler Resulullah döneminde <gülüyor> pek Halid bin Mehret'in <gülüyor> Arapçayı halletti. İslam <gülüyor> tarihine gittim <gülüyor> mesela. Sorayım <Yok, gülüyor> mı Halid bin Mehret'in yanlış anlamadan dolayı bir toplu öldürmesi var? Kim döneminde? Resulullah döneminde ben e, Halid bin Mehret'in yaptığından beri Mekke'nin ya, şey Yanlış anlamadan dolayı değil de o kendisi ihtidar diyor. Bir iş yapıyor, kötü bir iş alsam ondan vereyim diyor evet. Olan yani teferruatını sorarsam şu an hatırlayamıyorum da öyle bir olay var. Ama yanlış anlamamı yok sanki o Hazreti Radıyallahu kendi şeyi ihtidarı gibi. Evet. Dördüncü cümle: Et tuccaru deka ki nehum saati tasiyati tacirler dükkanlarını saat 9'da fetha yeftahû yeftahûne, Şiştâhû, yeftahûne. et tüccâr çünkü nedir? müfret, şecem, e, müzakkar, gaib şahıslardır. Dolayısıyla yeftahûne olacak. fetha yeftahûne değil mi? 5'den itibaren okuyorum size bırakıyorum. <gülüyor> el müderrisud dersi alessebûreti Ehevatu <Gülüyor> Hamza Te Hamza'nın kız kardeşleri Bil Camiati Üniversite okuyorlar Ene El-Gur'ane külle <Gülüyor> sabahin Fiyyi muhattatin Ya Seyyidi size aynısı mı? mi? Gene muhalefet ettiniz benim Ya Ehi Uhti Selase nugatin Kız kardeşim 3 dili biliyor Min zâtin el-ekhbâre ya feteyyâtu. Ya feteyyâtu. Evet. Anlaşıldı herhalde. Selâse mi? Nugatın sıfatın sıfatın e, me, e, ne onun ismi? Mevsufa izafet terkibine. Selâse. Aslı selasu lügatin idi. İzafet terkibinde gelmiyor muydu bunda? İzafet terkibinde. Selasu lügatin aslı. Peki cümleti konumu ney? Fiilin mef'ulü değil mi? Hı. O zaman selase lügatin oldu. <gülüyor> sahihil cümelel atiyete Es salis üçüncü alıştırma. Gelen cümleleri doğrula. Bu cümlelerdeki fiil sigalarının hepsinde hata var. Bunları doğrultacağız. Bir de örnek yapalım. Ya Meryem'u etarifu rakme hatifil müdireti Ya Meryem'i en sonunda alacağız. Cümle tertibinde değil. Sadece sigada hata. <gülüyor> ne? Tarifine. Ne? Ya tarifine. Ya Meryem'u etarifine Sen biliyor musun? Öyle değil mi? Evet. Tarifu müzekkerler için olur. Tarif Tarifine mühendis muhatabalar için olur. Yedhulûnet tullâbul fâsle gâble duhûlul müderrisi. Burada da şey açıkça geldiği için müfret Fail, cem fail, fail fiilden gönlük. sonra zikredildiği için Müşretledi. fiil hangisi yığılayacaktı? Yedhulûnet Evet. Yedhulûne değil de yedhulû diye gelecekti. Güzel. İyi Bir tespit. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. yani. Güzel. Öğrenciler öğretmenin girmesinden beş dakika önce sınıfa girerler veya giriyorlar. Bir tane daha yapalım. Evet, evet. Et tabibatu yahrucune minel müsteşfafissatil vahideti yahrucune. yahrucune et tabibattan dolayı hmm. yahrucune evet. Bayan doktorlar saat birde hastaneden çıkıyorlar. diğerlen okuyup hiç yok mu? Yok yok. Böyle gelebilir mi ya Meryem? He, şey. Olabilir tabii. Yani, Sonuna alınınca bir şey olur mu? Değişmez. Aynısı. Hiç değişmez. Mana değişikliği olmaz yani. Bu ne cümlesi dinliyor? O zaman fiil cümlesi diyeceğiz? Başa şey gelmiş ya. Isim. Ya Meryem buradan dolayı değil mi? Ya Meryem aslında başlı başlı bir şey. Ee, ey Meryem diye bir Herhalde orada kalır o. Tamam. Harfini İlal ve Münada. Ondan sonra <gülüyor> Zaten o bir nokta koymuşlar. Sizde var mı? Bir He. Bir veya bir ünlemle ayrılır o. Seslenme var ya, Ahmet, Mehmet deriz evet. ya. Ondan sonra bir cümle ayrı bir cümle. Bizde i̇şte de bir yukarı doğru var. Her virgül Arapça da öyledir. Evet. Kuyruğu aşağı değil de yukarı doğru çıkıyor. <gülüyor> diğer soruları veya diğer e, cümleleri okuyup geçiyorum, tercüme edip geçiyorum. Doğrusunu size bırakıyorum. Yeclis net taliba tül cüdudu fissafil Yeni bayan öğrenciler son sınıfta, son safta, son sırada oturuyorlar. Ey ne tez hep ya ikvanu, ey erkek kardeşler nereye gidiyorsunuz? Uxtiye dürusu fil medreseti ta neviyeti. Kız kardeşim lisede okuyor maza tektububu ne ya beati Ey kızlarım ne yazıyorsunuz maza kuline ya bas ey bas ne yiyorsun Nahnu eşrebul kahvetekülle sabahin Biz her sabah kahve içerim. <gülüyor> <gülüyor> biz Se tercihü ebi minar riyadi fil usbuyl gadimi babam gelecek gelen hafta Riyad'a gidecek Riyad'dan dönecek yanlış söyledim Riyad'dan dönecek. Burası değil mi? neşru, neşru böyle hmm. olacak ya meşru, meşru değil. Tabii. Nehru nandu, eşru olmaz. Şerbe eşru, neşre olacak. Teemmül mayeli gelen şeyleri düşün. Burada da Muzari fiilin çekimlerindeki e, tasnif nedir? Hangi harf veya hangi kısım ne işe yarar? Onun izahı var. Mazi fiilde görmüştük. Şimdi muzari fiilde göreceğiz. Yezhebu fiilinde yani müfret, müzekker muhat şey, gaib siyadaki yezhebu fiilinde ye harful mudari muzarat harfidir. Hani eteğin diyorduk ya onlardan. Yezhebu cümlesindeki, e, kelimesindeki ye, harful mudari zıhebe fiil zamir is fail ise damirun müstetirun. tahtında gizli gizli hüve zamiridir. Fail, damirun müstetirun. O damirun müstetirunun karşısına fail diyebiliriz. Failun, damirun müstetirun. Yezhebune sigasındaki ye gene harful mudari'dir. Daha doğrusu bu çekimlerin hepsindeki e, t, ye ve n harfleri eteyne harfleri, Eteyni harfleri hepsi muzari muzarat harfidir. Başta gelir hepsi. Ondan sonraki zehebe fiildir. Vav zehebûdaki, zehebûnedeki vav, metarif vav var ya o faildir. Ve sondaki nun ise Fethavnun ise alametur ref. Ref alamettir. Ref alameti Ref alametur ref. Yani bu fiiller herhangi bir şekilde nasb olursa veya cezm olursa onun düşer. Nun düşer. Fiillerde, muzari fiillerde nasb, nasb olma ve cezm olma da vardır. Yani ce, kesin. Ke, Cezimleşme de vardır. O durumda bunun nun düşer. Bundan dolayı buna ref alamettir. Yani fiil Merfu haldeyken, ref haldeyken nun gelir, diğer hallerde düşer. İleride göreceğiz inşallah. Yaz hebu olur. olur. Yezhebu. Evet. <gülüyor> Tez hebu, t te, harfı mudari, uzara tarifidir. Zhebe fiildir. Fa'il ise damıyorum müstetirin. Ente. Birinci tesbebede fa'il, müstetir zamir entedir. Sen yani. Tez hebine özür dilerim. Yezhebine de çünkü e, ne var? Tezhebune'yi almadı değil mi? Tezhebune'yi ta aşağıda aldı. Bir defa zikretmiş. Tezhebune orta kullanıldığı için en aşağıda en aşağıda. En aşağıda tezhebune var. Şimdi arada tez sonra tez hebu ne vardı ya onu en sona bıraktı. Tez hebineye geçti. Yani müfredz müzekker muhataba sıgası müfret müennes muhataba sıgasına geçti. Tez hebin şey ne o? Öyle mi? Sıralamayı değiştirmişler mi? Yezhebu, tezhebu, yezhebne. Evet. Tezhebu, Sıralamayı karıştırmışlar o zaman, öyle mi? Tamam. Öyle diye yapalım. Yezhebne diyelim. <gülüyor> Yaz bundan sonra yaz hep ne geliyor değil mi esta? İşte. hep neden e, bahsedelim? Y harfı muzarî muzara tarifidir. Zehebe fiildir, nun ise zheb nedeki, nun ise faildir. Yaz ve yaz nunlar ref alamettir, ama yaz nedeki yani cezimle gelen be, bedeki ve ondan sonra gelen nundaki faildir. Yani muzari yapma harfi. Ha, muzarat dedim. Muzari yapma harfi. Yani mazi fiili muzariye çevirirken muzarat harfine yaplanıyor yok ya. Çoğul yapma harfleri. Çoğulu, çoğulu, şimdiki çoğulu. zamana muzarat. Muzari şimdiki, şimdiki zaman. yapma ekleri. Harfleri. Sonra ne var? Tezebun var. İsra. Tezebu da t harfi muzari, zehefi fiil. Zamir ise müstetir zamirdir. müstetir müstetirun. burada Evet. Bu ikincisi olacak birincisinde gayydi. Bunda da en olması gerekir. Evet. Biraz sıralamayı karıştırmışlar. Neyse bir öyle an anladım. İkinci tezhebu diyelim bunu. Tezhebune sigas neyse te harfli mudari zhebe fiil vav fail nun alametü ref ref alameti. Başka kaldı mı? Yok. Tezhebine Di arkasına o, devam ediyor bende. <gülüyor> Tezhebine de t te, harf ul mudari mudarii fil fiil y fa'il tezhebine'deki çeken y fa'il nun ise alameti ref ref alametidir. Tezhebne de aynı şekilde t harf ul mudari zehbe fiil nun fa'ildir. Yezhebne'de de olduğu gibi tezhebne'de de nun fa'ildir. Azhebu da e harf-ı mudari zehebe e, fiil fail ise damir-ı müsettürün ene. Aynı şekilde nezhebuda da nun harf-ı mudari zehebe, fiil fail ise damir-ı müsettürün nahnu. Tahtında gizli nahnu zamiri gizli e, zamir olarak faildir. Burada şeyleri almamıştı. E, Müsen nasigaları onları da biz söyleyelim. Yezhebun'dan sonra hebani geliyordu. Onu da yazmak isterseniz yazın bir taraflara. Yezhebani de Ye harf-ı elif, Zehebefil Elif Yezheba'daki elif, çeker elif Metarif elif, fail Nun, alamet ref Bir de zaten tezhebani var. Üçü içinde geçerli. Yani e, müennes gaybe için, müzekker e, muhataba için ve müennes muhataba için. Tehzebani var. Tehzebanide de te e, e, no harf-i mudari, zehebe fiil, elif, fail nun alametidir. <gülüyor> Anlaşılmamış bir şey yok inşallah. Ben şundan dolayı sordum. Bu elif var ya, zaraf harflerinden gene bir yerde okudum da ben bundan. Elif, vav. Böyle Elif. bir şey okudun da bu vav da var bunun içinde. Niye Yok. Muzarif harifleri sadece muzarifinin başına gelen ama eteyne harfleridir. Tamam. E, yani T, Y, y, y, y, y N'dir. Şey hmm. İnşallah. El kelimatul cedidetü yeni kelimeler seyaratul ücreti ücretli otomobil, taksi yani. Safun camuhu sufufun saf sıra dizin o mani gelir. Akhirun son. Akhir. Döyledim. Döyledim.